Burada bir uygulama gördüm ben de. Hoca erkek cenazeyi yıkarken akrabalarının bakmasına izin vermedi. Ama yıkadıktan sonra herkesin bakmasına izin verdi. Bu caiz bir Bunu sormak istiyorum. Yani kadın erkek herkesin bakmasına izin verdi dediniz. Hayır erkeklerin evet kadın erkek herkesin bakmasına izin verdi. Pekala efendim. Yöneltelim inşallah. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Evet hocam. Dediğim gibi yani cenazeyi kefenledikten sonra veya ee, ne bileyim işte yıkadıktan sonra falan başkalarına göstermek çok da güzel bir şey değil ama ne yazık ki bazı yerlerde bu adet haline gelmiş evinin önüne getiriyorlar mesela hastanede vefat ediyor helallik illa evinin önüne getiriyorlar <gülüyor> canım zaten namazı kılınırken herkes soruluyor hakkınızı helal ettiniz mi değil mi evet ee, soruluyor bu herkes de hakkını helal ediyor illa da bir resmi tören gibi evinin önüne getirip orada Yüzünü açıyorlar. İşte haklarını helal etmeleri isteniyor. Buna gerek yok ki. Yani orada oraya dolaştır falan. Bir de defini için zaman kaybına sebep oluyor bu. Aslında bizim dinimizde bir, değil an, mi? Evvel bir an önce defini dinleriz Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, Hazreti Ali'ye buyurmuş ki, Ey Ali, üç şeyin vakti geldiğinde bunları asla geciktirme. Hemen yerine getir. Nedir? Biri, çocuk... Büluğa erdiğinde onu hemen evlendir. Özellikle kız çocuğu. Niye? Allah korusun. Gecikirse evlenmesin. bakarsınız başına bir iş gelebilir. Onun için bir an evvel baş gözetmekte fayda var. Namaz. Vakti geldiğinde hemen kıl. Bir an evvel namazını kıl. Üçüncüsü kişi vefat edince hemen onu defnet, bekletme diyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. E yani bunun boşuna söylemiş değil ha. Yani. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz. Onun için oradan oraya dolaştır. Yok efendim iki gün sonra falan yerden, yurt dışından adamları, akrabaları gelecekmiş de bekletelim. Hayır. Hemen Hatta defne. bir hadis daha mı vardı hocam? Amelleri iyiyse bir an önce beni, beni defnedim. Beni defnedim. Evettir. Yani cenaze öyledir. Biz duymayız ama Efendimiz öyle buyuruyor. Diyor öyledir. Onun için bekletmek lazım değil. Benim annem, kardeşim vefat ettiklerinde Urfa'ya namazlarına, definlerine yetişemeyeceğimi bildiğim için beni beklemeyin, ben yoldayım ama beni beklemeyin, hemen defnedin, bekletmeyin dedim. Onun için e, cenazeyi bekletmek doğru değil. Buna ama yüzünün açılması falan da Hiç, İki gün uygun sonra efendim yani. falan yerde tören yapılacakmış. Ya ne lüzum var ya? Çalıştığı yerde, çalıştığı kurumda şey, cenaze merasimi yapılacakmış iki gün sonra bekletiyorsun niye? bir an evvel defnetmek lazım hadis-i şerif böyle emrediyor bize